Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Bu kadar kısa sürede nasıl yapabildin? Arkadaşlarımın desteğiyle 300 fidanı diktik. E peki ya altın? O da burada. İşte alın. Tam istediğiniz kadar. 1600 dirhem. Bunu başaracağına inanmıyordum. Ama sözünü tutmuşsun. E şimdi sıra bende. Evet. Artık özgürsün. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sana binlerce şükürler olsun ya Rabbi. Bize bunca nimet veren Rabbi'mizin huzuruna hangi amelle çıkacağız? Gece gündüz anımız secdeden kalkmasa bile nimetlerin şükrünü eda edebilir miyiz? Ne yaparsak Allah'ın sevgisini kazanabiliriz.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 82. Bölüm Mescid-i Nebevi'de bir namaz vaktiydi. Saçı sakalı karışmış ne ciddi bir adam, Resulullah'ın yanına yaklaşmaya çalışıyordu. Allah'ın peygamberini görmek ve onunla konuşmak istiyorum, müsaade edin. Sen Allah'ın elçisi misin? Bana bu dini anlatmanı istiyorum. Peygamberimiz İslam'ın temel prensiplerini anlattıktan sonra adam şöyle sordu. Allah'ın bir olduğuna ve senin O'nun elçisi olduğuna inandım. Başka ne yapmam gerekir? Peygamberimiz günde beş vakit namaz kılmalısın dedi. Kılmam gereken başka namaz var mı? Peygamberimiz hayır ama nafile kılabilirsin. Bir de Ramazan ayında oruç tutmalısın diye yanıtladı adamı. Tutmam gereken başka oruç var mı? Peygamberimiz hayır ama nafile oruç tutabilirsin dedi ve ekledi. Bir de malının kırkta birini zekat olarak vermelisin. Vermem gereken başka bir şey var mı? Allah Resulü cevap olarak hayır ama sadaka verebilirsin dedi. Vallahi bundan ne fazla ne de eksik yapacağım. Yanından ayrılan adama bakan Resulullah Efendimiz şöyle dedi. Eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi. Sonra birkaç gündür göremediği biri geldi aklına. Ashabına mescidin temizliğiyle ilgilenen siyahi hanımın nerede olduğunu sordu. Ey Allah'ın Resulü! O dün gece vefat etti. Cenazeyi bekletmek istemedik ve defnettik. Bu hanım sadece Allah rızası için mescidi temizler ve gerekli işleri yapardı. Vefa örneği peygamberimiz arkadaşlarına neden bana haber vermediniz diye sitem etti. O saatte sizi rahatsız etmeyelim diye haber vermedik. Peygamberimiz kadının kabrine gitti ve başucunda cenaze namazını kıldı. Sonra ashabına dönerek bu kabirler sahipleri için karanlıklarla doludur. Şüphesiz ki Yüce Allah benim kendileri için kıldığım namaz vesilesiyle onları aydınlatır. ''Ben aranızda olduğu müddetçe biri öldüğünde bana haber verin. Benim o kimseye cenaze namazı kılmam rahmettir.'' dedi. Ramazanın son on günüydü. Peygamberimiz mescitte itikafa girmişti. Hanımlar kendi aralarında sohbet ediyorlar, Resulullah'ın ibadetleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuyorlardı.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 Bin aydan daha hayırlı bir gece. Üstelik tüm meleklerin yeryüzüne indiği bir gece. Peygamberimizin itikafa girdiğini duydum. Evet, mescitte ufak bir çadır yapılmış. Peygamberimiz sadece vakit namazlarını kıldırmak için oradan çıkıyor. Onun dışında hep orada. Eşim Ebu Zer de onunla birlikte. Gece gündüz ibadetle meşgul oluyorlar. Biz de girsek. İtikafa girmek isteyen hanımlar da evlerinde girebilirmiş. Hah. <Gülüyor> Ben de ne kadar fırsat bulabilirsem o kadar girmek istiyorum. Evimde bir köşe ayarlayayım. Olabilir. Peygamberimizin ailesi de itikafa girmiş. Biz de bu mübarek vakitleri değerlendirelim. Oğlum Enes anlattı. Geçen gece Resulullah'ın namaz kıldığını görmüş. Hemen gidip arkasında namaza durmuş. Sonra biri, sonra biri daha gelmiş. On kişi kadar olmuşlar. Peygamberimiz arkasında birilerinin olduğunu fark edince namazı kısa tutmuş Sonra evine gidince uzun uzun namaz kılmaya devam etmiş Nafile olarak kıldığı namazların farz olmasından endişeleniyor Buna güç yetiremeyeceğimizi düşünüyor Haklı da hangimiz onun kadar dayanıklıyız ibadete? Geceleri ayakları şişene kadar namaz kılıyor Sık sık oruç tutuyor Bunlar farz verirse biz ne yaparız? Allah güç yetiremeyeceğimiz şeyleri üzerimize yüklemez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 Evet, dinimiz aşırılıklardan uzak durmamızı istiyor. Bizim için en iyi örnek de peygamberimiz. O ailesini asla ihmal etmez. Aşırılıklardan hoşlanmaz. Ama ahiret için de sürekli hazırlık halindedir. Belki tüm gece ibadet etmeyi hoş görmüyor ama bizi nafile namazlara da teşvik ediyor. Ebu Zer'in dediğine göre Ramazan'ın 22. gecesinde peygamberimiz namazı kıldırdıktan sonra şöyle demiş: İnşallah bu gece kalkıp namaz kılacağız. Sizden arzu eden kalkıp bu namazı kılsın. Evet, Enes'te haber verdi. Biz de katıldık. Birkaç gündür devam ediyoruz. O kadar güzel oluyor ki, geçen akşam birisi hepimizin duygularını tercüman oldu ve Ey Allah'ın Resulü! Bu gecenin geri kalan kısmında da bize nafile namaz kıldırsanız dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, imam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılan kimseye Geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap yazılır diye cevapladı. Yatsı namazıyla sabah namazını cemaatle kılan için de aynı müjde var değil mi? Evet. Resulullah cemaate devam etmeyi çok önemsiyor. Birkaç vakitte göremediği kimseleri tek tek sorduruyor. Peygamberimizin kıldırdığı namazların tadına doyulur mu? Kimse bunu kaçırmak istemiyordur. Ama tabi mecburi durumlarda oluyordur. Ben de öyle düşünüyorum. Muhacirle Ensar kendi aralarında iş bölümü yapmışlar Uzak bölgelerde oturanlar Halledilmesi gereken işleri sıraya koymuşlar Her gün biri mescide geliyor Peygamberimizden duyduklarını diğerine anlatıyormuş Bahçelerin sulanması Hayvanların bakımı kolay şeyler değil Ne yapsınlar? Evet işler bitmiyor Bizim de bitirmemiz gereken daha çok iş var Doğru söyledin Konuşmaya daldık Buğdayları öğütelim de bayrama hazır olsun Evet bayram yaklaşıyor Neyse buna vakit kaybı denmez Güzel şeyler öğrendik Şimdi hallederiz beraber Hadi Bismillah Medine'de bir bayram sabahıydı Namaz kılınacak mekan Mescid-i Nebevi'nin yakınlarındaki boş bir araziydi Medine'nin dört bir yanında neşe içinde musallaya yaklaşan Müslümanlara tatlı bir rüzgar eşlik ediyordu. Peygamberimiz hanımların da namazda bulunmasını istemişti. Dolayısıyla genç yaşlı kadın erkek herkes namazgahta toplanmıştı. Bizi bir bayrama daha eriştiren Allah'a şükürler olsun. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Oruçlarımız ve ibadetlerimiz makbul olsun. Amin. Amin. Bayramımız mübarek olsun. Allah Resulü geliyor Safları düzeltin Peygamberimiz bayram namazını kıldırdıktan sonra kısa bir konuşma yaptı Sonra yanında Bilali Habeşi olduğu halde hanımların yanına gitti Ve onlara zinetlerinden de olsa sadaka vermeleri gerektiğini söyledi Madem ki Resulullah sadaka vermemizi emrediyor Şu yüzüğümü tasadduk ediyorum Benim de şu bileziğimden başka bir zinetim yok onu Allah rızası için bağışlıyorum Şu küpeleri de uzatır mısın? O gün hanımlar emre itaat etmekte hiç tereddüt etmediler Bilali Habeşi'nin elindeki bez parçası hanımların ziynetleriyle doldu Elinde imkanı olmayanlar ise bu hayırdan mahrum kalmanın hüznü içindeydiler Bunlardan biri de Abdullah bin Mesud'un eşi Zeynep Es-Sakafiye idi Ailemin geçimini ben sağlıyorum Eşim Abdullah'ın geliri yok Üstelik bakımın üstlendiğimiz yetim çocuklar var Bütün kazancım bu şekilde bitip gidiyor Başka bir yere sadaka veremiyorum Acaba bu harcamalarım infak sayılır mı? Yani bu harcamalarım sadaka yerine geçer ve yeterli olur mu? En iyisi bunu Resulullah'a sormak Peygamberimize danışmak üzere onun yanına gitmeye karar veren Hazreti Zeynep Kendiyle aynı derdi paylaşan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 Aynı sebeple buraya gelmişiz Ben de deri tabaklayıp satıyorum biliyorsun Kazandığım para ancak geçirmemizi sağlıyor Sadaka verebilmeyi ne kadar çok isterdim Bilmez mi? Peygamberimiz paylaşmanın insanlara yardım etmenin öneminden bahsettikçe Cennette vaat edilen makamları düşündükçe Daha çok istiyorum ama olmuyor Keşke daha büyük imkanlara sahip olsaydık Bak Bilal geliyor Onu anlatsak da o iletse sorumuzu peygamberimize İyi olur. Bilal! Bakar mısın? Bir şey rica edecektik. Peygamberimiz hanımların sorusunu dinledikten sonra gülümseyerek şöyle dedi. Onlar hem sadaka hem de sılay rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Bu ne güzel bir haber. Duydun mu Zeynep? Ailemize harcayarak da sadaka vermiş gibi oluyormuşuz. Evet. Hem de iki kat sevap kazanıyormuşuz. Ashab-ı kiramın peygamberimizle birlikte geçirdiği günlerin saadet zamanı olarak nitelendirilmesinin sebebi, insanların Allah'ın rızasını kazanmayı her şeyin önünde tutmasıydı. Onlar için saadet, Rablerinin hoşnutluğunu kazanmaktı. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Kıyanet İşleri Başkanlığı sundu.